Bismillahirrahmanirrahim. A'la suresi. Suretul A'la. Mekkiyetun aşarete ayet. Mekke'de nazil olmuş 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sembihisme <gülüyor> rabbike. Rabbini tesbih et. Rabbinin ismini yücel, takdis et. Yani nezzehe rabbike amma layelikubih. Ha. Rabbine layık olmayan şeylerden Rabbini tenzih et. Uzak ve beri olarak gör. Ve ismu zâidun. Yani burada isim zâiddir. Sembih rabbike. Şeklinde de olabilir. Rabbini tesbih et, takdis et. أعلى, hangi Rabbin? Yüce olan Rabbin. Sıfatü de Rabbike. O nedir? Rabbike'nin sıfatıdır. Ellezi o Rabbin ki, şanı yüce olan o Rabbin ki ne yaptı? Halaka. Yarattı, arkasından tesvirı hemen arkasından fe takibiye hemen arkasından tesviye etti mahluka yaratıklarını yani cealehu mütenasibun eczae gayre mütefavitin hiçbir birlerine uyumsuzluk olmaksızın uyumsuzluk olmaksın birbirlerine uygun bir şekilde varlıkları tesviye etti düzenledi vel lezi yine o Allah ki kadere dilediği şekilde takdir etti biçti ölçtü Bununla beraber fehda ve onları doğru yola sevk etti. İlâ mâ kaderehum min hayrîn ve şerri. Hayırdan şerden de onları önüne demin okuduğumuz ayette elem nec'allehu ayneyn ve lisanın ve şefeteyn ve hedeynâhul necdi. Biz ona ikide yol göstermedik mi demişti. Hani demek ki onu hayra ve şerrede sevk etti. Ve aynı zamanda ve o Allah ki akrecel mer'a otlaklıkları çıkarttı. Embetel aşebe yani hayvanların istifade edip faydalanabilmesi için otlaklıkları da çıkarttı. Fecaale hadreti yeşil olduktan sonra onları ne yaptı? Usaen caffen heşimen. Yani simsiyah bir hale getirdi, kük bir hale getirdi. Ahva yani esvede yabisen. Yani simsiyah ve kük bir hale o yaş halinden sonra Cenab-ı onları getirdi. سَنُغْرِيْكَ الْقُرْآنَ Ey Habebim biz sana Kur'an'ı okuyacağız. Öyle okuyacağız ki فَلَا تَنْسَا Sen de unutmayacaksın. Biz sana Kur'an'ı okuyacağız. Sen de unutmayacaksın. Mahtaklar ohu. Sana okumuş olduğumuz o Kur'an'ı sana okuyacağız. Sen de onu okuyaraktan unutmayacaksın. Ha, i̇lla maşallah Ancak Allah'ın dilemiş olduğu hariç. Ne gibi? Enten تَنْسَاهُ Unutmanı dilemiş oldukları müstesna ne ile bir neshi tilaveti'yi, okunmasının neshedilmesiyle, çünkü ayetlerde nesih ve mensuh var, o dışı. ve hükmuhu ve hükmü, ve kârı sallallahu aleyhi ve sellem yüçhürû bil kıraeti, ma kıraeti Cibril'i. Cebrail'in okumasıyla beraber Efendimiz de ceheren, yani açıktan açığa okurdu. havfel yani niye bunu yapıyordu? Unutma korkusuyla. Unutma korkusuyla Cebrail okuyunca, Efendimiz de onunla beraber o da onunla beraber sesli olarak okuyordu. Fakat en sanki denildi ki kilelehu la tacer biha inne gelatensan. Acele etme, acele etme sen okumayacaksın Ve la ta'aa nefsike bil cehre biha. Açıktan böyle sesli bağırarak okuyarak kendini yorma. Çünkü sen unutmayacaksın. Yani Allah sana unutturmayacak durmayacak. Inna u taale cenaban ya lamur cehre ve fiil. Söz olsun fiil olsun Allah açığı bilir. Açık olanı bilmez mi? Bilir. Daha neyi bilir? Ve <gülüyor> ma'a Ve sizin amelden veya sözden gizli olarak yaptığınızı da açık olarak yaptığınızda elbette ki bilir. Ve <gülüyor> liyesiruke. Diğer şeye geçiyordu. Ve <gülüyor> liyesiruke. Evet. Şuradaydı. He. Ve liyesiruke li'yusra. Kolay olması için biz sana kolaylaştıracağız. Leş şeriatı, sehleti veye İslam. Dini ve İslam'ı elbette ki biz sana kolaylaştıracağız. Yani onun için buradaki yorulma gibi veya dinin esasları gibi konularda o kadar yorulmana gerek yok. Fezekkir, iz bil Kur'an. Kur'an ile öğüt al, hatırla. İnne faati'z zikra elbet ki o zikri o Kur'an fayda verir kime o Kur'an'ı hatırlayana o Kur'an fayda vermiş olur Min teskiretil mezkuru fi sezikuru yani ve in lem tanfa'a lebadin wa adamen naf'a libadin aher Yani ondan faydalanmak isteyen kimseye Kur'an'ı hatırlat. Öğüt almak isteyene öğüt ver. Ha sezikru biha men yakhşa Ne olur onu Korkan kimse. Neyden? Yekâfullah teala? Allah'tan korkan kimse ne yapar? Ondaki o hakikati, o öğüdü alır, hatırlar. He. Bu tabii ki ona fayda verir, Allah'tan korkan için. Ki ayeti, şu ayet gibi. Fezekkir, hatırlı bir Kur'an. Kur'an'ı hatırla. Kime? Men yekâfu va'il. Allah'ın cezasından korkan için, azabından korkan için o Kur'an'ı hatırlat, söyle, ifade et. Ama ve yetece ne buha, bununla beraber el eşka, şakî olan, azgın olan kimse ise ne yapar? Ondan işkinab eder, ondan kaçınır. Ve yetece ne buha, ondan kaçınacaktır. Ey zikri, ey yetrüküha caniben, la yetefit ileyha. Böylece ondan o uzak olan kimse, yabani olan kimse... Kaçacak ve ona iltifat etmeyecektir. O Kur'an'a yönelmeyecektir kim el eşka. Çok azgın ve şakî olan insan ise ondan kaçacaktır. Yani bir maan esşakiyi, o şakîden kasıt kim eyil kafir veya kafir, elvezii o Kur'an'dan kaçan azgın olan o kafir var ya, yaslan naral kübra, büyük ateşe atılır. Yani hiye narul ahireti, o da nedir ahiret azabıdır, ateşidir. Ve Sura Naar Dünya, küçük olanı nedir? O da Dünya ateşidir. Şimdi sonra La Yamut Fiha, işin garip tarafı, cehennemde de ölmez ki feyesteri hürhatlasın. Ve <gülüyor> La Yahya, yaşamaz ki hayaten heni eten, rahat hoş bir hayatla yaşamaz. Yani ne ölür ki kurtulsun, ne de güzel bir hayat yaşar. Böylece orada bir azaba düçar olmuş olur. Ama Qad Aflehar. Fâze kurtulmuştur kim men tesekka tetahhara tat, bil imani. İmanla iman ile temizlenen kimse ise felaha ermiş kurtulmuştur. Ve zekeresu rabbihî mukebbiren tekbir getirerekten, Rabbinin ismini anmış olan, düşünmüş olan, bilmiş olan ve aynı zamanda fesalla salavatul hamsi beş vakit namazı kılmış olan ve zâlike min umûrul ki bunlar ahiret işlerinden de emirlerindendir. Mekke kafirleri ne yapıyordu? Bundan yüz çeviriyorlardı, yerine getirmiyorlardı. Anha böylece ne namaz kılıyor ne de Rabbinin ismini tekbir edip zikretmiyordu Mekke kafirleri. Belki onlar ne yapıyorlardı? tahtaniyeti ve felkaniyeti. Her iki şekilde de okulur. Bel yusirune, bel şeklinde de okunabilir. Demek ki onlar... Tercih ediyorlar el hayatet dünya, dünya hayatını. Neye? Alel ahireti. Geçici olan dünya hayatını onlar tercih ediyorlar. A, neye? Ahiret hayatını tercih ediyorlar. Oysa vel ahireti yani el müşteviretü alel cenneti. Cenneti de içerisine almış olan o ahiret var ya, hayrun elbette daha hayırlıdır. Ve ebeka ve daha da ebedidir, sonsuzdur. İnne haza yani eflahı mentecek işte bu nefsini temizleyen var ya kurtuluşa erip nefsini temizleyip kurtuluşa eren o kervül ahireti hayiren ahirette de o ne olur hayır üzerine olmuş olur bütün bunlar nerededir bütün bu durumlar yani nefsini temizleyenin kurtulması ondan sonra ahirette verilecek olan hayır bütün bunlar nerededir Lafis sohfil ula ilk sayfelerde mevcuttur. Yani eyil menzileti kable'l-Kur'an Kur'an'dan önce eyil münzeleti kable'l-Kur'an Kur'an'dan önce inmiş olan tüm sayfelerde ve kitaplarda da bu durum mevcuttur. Daha nerede mevcut? Sofi İbrahim'e ve Musa. <gülüyor> İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde de bu mevcuttur. ve aşereti aşeret İbrahim Nitekim İbrahim'e inmiş olan on sayfa ve-tevratu li Musa ve Musa'ya inmiş olan Tevrat'ta da bu özellik, bu durum, akıbet orada da mevcuttur. Eyvallah.